Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm güzel yürekli efendim ellerinizden öpüyorum. Ben gerek sizin sohbetlerinizi dinlediğimde gerek tasavvufi ve dini içerikli kitaplar okuduğumda gerekse yakınlarımla sohbet ettiğimde içime öyle bir ürperti geliyor ki tek başıma kalmaktan karanlık olan bir yerde durmaktan çok korkmaya başlıyorum. Sürekli dinlediklerim, okuduklarım aklıma geliyor ve çok ürpediyorum. Bunun hikmeti nedir ve nasıl bunu yenebilirim? Evet. Manevi olarak ürpermek başka bir şeydir. Nefsin ürpermesi başka bir şeydir. Eğer karanlıkta kalmaktan korkuyorsak bu durumda ürpere korkan nefistir. Halbuki sohbetleri dinlerken, manevi sohbetleri dinlerken, Kur'an okurken, ibadet yaparken bunun bize o manevi büyüklüğü vermesi gerekirdi. Manevi tarafta durmamız e, gerekir. Eğer gerçek manada dinlediysek, anladıysak, Allah'a karşı olan imanımızı arttırması lazım. İman arttıkça, Nefis küçülür. Nefsin sesi kesilir. Eğer nefis korkuyorsa, biz de onunla beraber bunu bütün şiddetiyle tadıyorsak, nefisle, nefsimizle beraber olmuşuz demektir. Nefsi ikna etmek gerekir. Mülk Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır ve biz her anda Allah'ın huzurundayız. Bununla beraber korkunun da üzerine gitmesi gerekir. Yalnız kaldığında korkuyorsa tam tersine ne yapması gerekir? Karanlıkta yalnız kalması gerekir. Ben Rabbimin huzurundayım. Rabbim beni koruyor. Deyip o korkuyu yenmeye çalışması gerekir. Ondan kurtulur inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Yılmaz. <gülüyor> Selamünaleyküm hocam. Kur'an'da tövbe suresi 21'i öğrenmek için enfal 61'e mücadele 12-13'ü öğrenmek için tövbe 60'a Bakmak gerek. Bunların açıklaması neden tek bir ayet değil de ya da ayetler peş peşe değil de farklı ayet numaralarında verilmiş açıklamalar örneğin Enfal 1 için Enfal 41'e bakmamız gibi. Yani Enfal 1'i öğrenmek için neden Enfal 2 değil de Enfal 41'e bakıyoruz. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Kafamı çok kurcalıyor. Evet. Önce Kur'an'ın herhangi sıradan bir kitap olmadığını anlamak gerekir. Allah'ın kitabı. Hayat kitabıdır. Nasıl ki insan hayatı yaşarken farklı farklı şeyler yapıyorsa yani sabah kalktığında yolu yürüyor, işe gidiyor mesela akşam olduğunda eve dönerken gidip orada çeşitli işler yapar. Bir iş yapmıyor. Eve dönerken yolda Birilerini görüyor, yardıma muhtaçtır. O anda bu sefer ona yardım etmesi gerekir. Mesela yola devam ederken bir yakınını, akrabasının, evinin yakınından geçerken, bir de bunların halini sorayım diyorsa bu sefer onunla ilgilendir. Eve gelirken çocukların hesabını yapıp alışveriş yapar. Her defasında farklı bir ayetle muhataptır. Onun için Allah kitabını indirirken de hayatın içine indirmiş. Eğer insan Allah'ın kelamını, kitabını baştan sona bilmezse, her anda nasıl yapması gerektiğini Allah'tan bilmez, o emri Allah'tan almazsa nefsine göre hareket eder, zanına göre hareket eder, şeytana göre hareket eder. Bütün Kur'an'ı bilmek gerekir ki her anda Allah'ın kendinden ne istediğini bilsin, anlasın diyedir. Onun için Allah ayetlerini indirirken de bir cenneti anlatıyor, bir cehennemi anlatıyor, bir infakı anlatıyor, bir küfrü anlattı. Oradan başka bir yere geçip başka bir şey anlattı. Hayatı insanın hayatını anlatıyor. Bununla beraber hepsi birbirini tamamlar. Eğer Rabbimiz bizden ne istiyor? Hayatı nasıl yaşamamız gerekir? Bunu anlamak istiyorsak, bütün Kur'an'ı bilmemiz gerekir. Bir ayeti bir yerde söyler, daha sonra onu izah eder. Ama izah ederken başka bir şey anlatır. Mesela Enfal 1'de e, Ganimeti anlatıyor. Ganimetin taksimatını anlatıyor. Buyurdu ki, Ganimet Allah'a ve Resulüne aittir. Ama peşinden imani anlatır. Önce buna iman et dedi. Allah ne söylediyse onu kabul et. Allah'a ve Resulüne aytır dediyse buna itiraz etme dedi. Resulü ne isterse onu yapar. Devamında ne dedi? Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imalarını artırırlar. Bütünüyle Allah'a güvenirler, tevekkül ederler. Allah'a güven dedi peşinden. Allah ne söylediyse doğru odur. Orada fikir beyan etme dedi. Gerisini söylemedi. Kırk de neyi anlatıyor? Kırk de bu sefer ganimetlerin beşte biri Allah'ın Resulüne aittir. Buna beraber o Allah'ın Resulüne, akrabalarına, yakınlarına, yoksullara, yolcuya, yolda kalmışa, yetimlere aittir dedi. Yani Allah'ın Resulü o beşte birini bunlara dağıtacak dedi. Ama önce söylemedi. İmanını test etti. Allah'a ve Resul, Resulüne ait. Ona itiraz etme dedi. Zaten ondan sonra bir daha söyler. Zaten ondan sonra Bedir Savaşı'nı anlatır. Gözünüz dünyada olmasın. Ganimette olmasın. Size düşen Allah'a ve Resulüne iman edip itaat etmektir, dedi. Allah ne söylediyse, o Resulü nasıl yaptıysa, o doğrudur, o haktır. Size göre o taksimati yapmayabilir, dedi. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Bir ayeti söyler, o ayetin izahı başka bir yerdedir. Ama orada, bir de orada başka bir şey anlatıyor. Önce imani anlatır, sonra onu nasıl yapılması gerektiğini nasıl yapılır onu anlatıyor. Ee, onun için orada e, niye böyle peş peşe anlatılmamış dersek bu doğru olmaz. Başında imani anlatır, sonra tasimati nasıl yapılması gerektiğini anlatır. Buna beraber hepsi birbirini aslında takip ediyor. Birbirinden bağımsız ve kopuk değildir. Yani birinci ayeti okuduğunda, 41'e gelene kadar Allah orada e, imanın nasıl iman edilmesi gerektiğini anlatır. Ondan sonra taksimat nasıl yapılır. Ondan sonra nasıl Allah'a güvenilmesi gerektiğini, savaşın nasıl geliştiğini anlatır bu sefer. Önce iman. Allah bir şey söylediğinde önce ona iman etmek gerekir. Sonra onu anlamaya çalışmak gerekir. O ayeti izah eden başka ayetler hangileridir? Onları da öğrenmek gerekir. Burada Allah'ın başka bir muradi vardır. Asıl anlamamız gereken. Allah'ın bir ayetini okuduğunda onunla hüküm verme dedi. Allah onu diğer ayetlerde izah etmiş çünkü. Senin bir Ayet için, Allah böyle söylemiş diyebilmen için bütün Kur'an'ı ezberlemiş olman gerekir. Bütün hükümleri bilmiş olman gerekir, anlamış olman gerekir. Yoksa hüküm verme dedi Allah. Mesela biri Allah, işiyle ilgili ayeti indirmiştir. İşkinin zararı faydasından daha çoktur dedi Allah. Biri sadece bu ayeti okusa, Allah böyle söylemiş dese, bu doğru olur mu? Olmaz. Evet ne yapması gerekir? İşki ile ilgili bütün ayetleri yan yana koyup evet ayetlerin nasıl tedrici olarak indiğini de anlaması gerekir. Öyle ki söz söyleyebilsin Allah'ın hükmü hakkında, emri hakkında, vahiy hakkında söz söyleyebilsin. Mesela görüyoruz bir ayet okumuş Allah Yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar savaşsın demiş. Herkesi öldürelim. Böyle düşünüyor. Allah böyle yapmayın dedi. Böyle olmaz dedi. Hepsini bileceksin, bilmen yetmez. Hepsini anlayacaksın. O da yetmez. Anlasan da yetmiyor. Bir de hikmete sahip olman lazım. Allah neyi murad etti? Allah'ın muradı nedir? Muradını bilirsen, Allah ne demek istediği anlamış olursun. Evet, onun için eğer ebedi hayat bizim için gerekli ise, lazımsa, Allah'ın rızası bizim için gerekliyse, lazımsa, Rabbimizin kelamını okumamız gerekir. Baştan sona, tekrar tekrar, Allah niye tekrar tekrar okuyun dedi. Bıkılmadan, usanılmadan okunan kitap dedi. Tekrar tekrar okuyun dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Evet, bir yolculuk, en hayırlı yolculuk kişinin yapıp bitirdikten sonra tekrar baştan başlayıp bir daha o yolculuğu yapmasıdır. Evet, sahabe, Ya Allah bu yolculuk hangi yolculuktur buyurduğunda Kur'an'ı okuma yolculuğu. Kur'an'da yolculuk yapman gerekir yani. Kur'an'ı okurken Allah'ın kelamıyla yolculuk yapıyorsun. Allah seni sana neyi anlatıyorsa orada yolculuk yapıyorsun. Evet. Bu yolculuğun sürekli olması gerekir. Yolculuğu tamamladığımızda bir daha baştan başlamamız gerekir. Onun için diğer televizyonumuzda öyle yapmışız. Her gün bir cüzde yolculuk yapıyoruz. Hem de tekrar tekrar bir günde üç sefer o yolculuğu yapıyoruz ki iyice anlaşılsın. Evet, Anlamak için bütünüyle anlamak gerekir. Bütününe herhangi bir e, sorunu vurduğumuzda doğru olup olmadığını anlarız çünkü. Mesela birkaç ayeti bilmekle e, onu anlamış olmuyoruz. Hüküm de verilmez onunla, veremeyiz. Evet, hepsini anlayalım diyedir. Hepsini bilelim diyedir. Mesela peygamberleri anlatırken de öyle yapıyor. Bir kısım ayette bir kısmını anlatıyor bir peygamber kısasını, başka bir surede, başka ayetlerde başka tarafını anlatıyor ya da devamını anlatıyor. Bir tek Yusuf suresi peş peşe anlatılmış. Gerisi hepsi öyledir. Hepsini okuyup anlayalım diyedir. Yani Allah ne demek istiyor? Senin Kur'an'a ihtiyacın varsa, bana ihtiyacın varsa bunu okuman lazım. Hepsini anlaman lazım. Hepsinin senin gönlünde mevcut olması gerekir. Ezberlemen gerekmiyor. Bilmen gerekiyor. Her konuda Allah'ın emri nedir? Hükmü nedir? Nasıl hüküm vermiş? Evet, onu alamak gerekiyor. Efendim İstanbul'dan Süreyya Demir. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. İstanbul'dan arıyorum size. Bir sorum olacaktı. Hocam ben 5 sene tövbe ettim. Dergahlara gittim. Namaz kılıyordum. Şimdi iki senedir namaz kılmıyorum. Dergaha gitmiyorum. Bana ne oldu bilmiyorum. İnşaatla çalışıyorum. Hiç bereket olmuyor. Sohbetlerini dinliyordum. Şimdi gitmiyor. Bilmem bana ne oldu. Evet. Bana ne oldu dediyse kendisine bir şey olduğunu anlamış kardeşimiz. Ne olduğunu söyleyeyim. Allah'tan başka tarafa dönmüşüz. Kendimizden, kendi hakikatimizden başka tarafa dönmüşüz. Ahiretten dünyaya dönmüşüz. Evet, Yapmamız gereken şey nedir? Allah'a dönmek. Ya Rabbi sana döndüm demektir. Ahirete dönmektir. Ahireti kazanmaya çalışmaktır. Eğer Ya Rabbi sana döndüm dersek, gönlümüzde dönersek göreceğiz ki o eski halimizi tekrar kazanır. Tekrar yola düşeriz. Rabbimize koşarız. Bunun için yapılması gereken şey kardeşimizin abdestini alıp namazını kılıp tövbe istiğfar edip Ya Rabbi sana döndüm. Senden başka tarafa dönen kulun geldi Ya Rabbi. Sana döndü. İnşallah kardeşimiz, kardeşlerimiz böyle yapar. Efendim Aydın'dan Tuna Enis Duyar. Selamun Aleyküm. Aleyküm ben ]selam. daha önce Nakşibendi tarikatında bulundum. Şimdi hocamıza tabiyim. Virt ve Hatme'ye devam edebilir miyim? İlgili vida olsun izledim ama tam bir şey anlayamadım. <gülüyor> Allah razı olsun cevabınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Elbette ki Hatme'ye kapat katılabilir, başka zikirlere katılabilir, her veliyi ziyaret edebilir, mürşid-i ziyaret edebilir, her sohbete katılabilir. Ama, ustat yolcusu bir mürşid-i Kamil'e tabi olduğunda, onunla beraber o yolculuğu yapar, mürşid bir tanedir, bir tane olmalıdır. Yani Rabıta bir mürşide yapılır ama, diğer dersleri de, zikrini de yapabilir. bu ona sevap kazandırır ama yolculuğu bir mürşidle yapar. İki taneyle yapamaz. Öyle ki ben yokum, o var diyecek kadar buna beraber o benim, ben oyum diyebilecek kadar o muhabbetin olması gerekir. O beraberliğin, o rabıtanın olması gerekir ki yolculuk yapılsın. Yoksa eee İki mürşide bağlı ikisiyle beraber yürüyorum demek doğru değil. Ya da sadece böyle sevap kazanacağız gibi bir düşünce yanlış bir düşüncedir. Mürşid ikamele tabi olmaktan gaye Allah'a vasıl olmaktır. Allah'a dost olmaktır. Allah'ın kendisine nefeti ruh olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Onu da bir mürşide yapabilir. ikisiyle yapamaz. Evet mürşit bir tane olur. Bununla beraber zikrini yapabilir, hatmeye de gidebilir onun sevabını kazanabilir ama gönlünün bir yerde olması gerekir. Rabutanın bir yerde, bir mürşide olması gerekir. Evet. Efendim Bursa'dan Emine Şahin Allah daha nice hayırlı, uzun ömürler nasip eyleyip sağlık, sıhhat ve esenlikler versin. Sizi bize dost, bir veli nimet olarak veren Allah'a şükürler olsun. Bir selamınıza canlar feda olsun. Allah'a ameliyat olun. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Allah kardeşlerimize o Allah'ın aşkını, muhabbetini taşımayı, bulunduğu yere onu saçmayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Efendim, Adana'dan Ali Güncü, alemden Rabbine, sahibine, ilahına hamd olsun, Resulüne salat ve selam olsun şan Yüce Allah'ın selamı, bereketi, bize hidayet olan, nur olan, bizleri karanlıklardan nura Allah'ın izniyle çıkaran, bizlere basiret olup, bizlere hayat olan Efendimiz'e, selamların en güzeliyle selam olsun. Canım kurban yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allah Ali kardeşimizden razı olsun. Adana'daki bütün kardeşlerimize de selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. inşallah. Efendim Çerkezköy'den Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Kardeşimizin nişanı hayırlı olsun. Rabbim size torunlarınızı sevmeyi nasip etsin inşallah. Biz siz nişan yaparsınız diyeceğim ama sitem etme hakkım yoktur bilirim. Bana kalsa evimi ailemi alır. Diyarbakır'a hicret ederim. Ne yazık ki elim kolum bağlıdır. Bakmak zorunda olduğum hasta babam. Hidayetlerine vesile olmaya çalıştığım <gülüyor> sevdiklerim var. Hide derken yanlış anlaşılmasın çok şükür. Onlar da Müslüman. Ama uydurulmuş dinin elinde perişan Müslüman. Kahroluyorum medet efendim. Medet derken oğlumun bugün söylediği bir söz beni hem gülümsetti hem düşündürdü. Dedi ki anne sen Muhammed Hüseyin Efendimiz'e, Efendimiz'i ne kadar seviyorsan ben de seni o kadar çok seviyorum. Bilemedim insan aynı anda hem gülümseyip hem için için nasıl ağlar. Ona da öğretmeliyim sizi beni sevdiğinden daha çok sevmesi gerektiğini o da demeli diyebilmeli. Anam babam size feda olsun. Allah razı olsun. Ümmetin hali şu anda öyledir. Allah'ın indirdiği dine uymaktansa uydurulmuş dine uymayı tercih etmişiz. Bilmeden tabi, anlamadan. Birine eğer hakikat ulaşmazsa elbette ki ceharet mazerettir. Ama hakikat ulaştıktan sonra hakikati anladıktan sonra eğer inkar ederse, işte sorumluluk o zamandır. İnşallah bütün kardeşlerimizle beraber, bütün imkanları kullanıp Allah'ın indirdiği dine davet edeceğiz. Kurban olmayı da öğreneceğiz inşallah. Evet, hep beraber Allah'a kurban olmayı öğreneceğiz. Allah yolunda kurban olmayı Öğreneceğiz. Bunu nefsimize kabul ettireceğiz inşallah. Kur, yakınlık demekti. Kurban, yakınlığa vesile olan demektir zaten. Kurban ettikçe Allah'a yakın oluruz. Allah'a dost oluruz. Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. Fani şeyleri kurban ettikçe... Allah'ın bekasıyla beka buluruz. Güzelliğiyle beka bulmuş olur, güzelliğiyle güzelleşmiş oluruz. İnşallah hep beraber öğrenirken aynı zamanda bir de öğreteceğiz. Hidayete vesile olacağız. Gönüllerin cennet olmasına vesile olacağız. Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesine vesile olacağız. Allah'ın güzelliğini bize ne kazandırıyor? Bunu nasıl kazanacağız? İnşallah hep beraber öğrenirken aynı zamanda bir de öğreteceğiz. Duamız odur zaten. Allah bizden nasıl olmamızı istiyorsa, Rabbimiz öyle olmamız için bize yardım etsin. Biz tercih edelim, çabamızı, gayretimizi sarf edelim. Rabbimiz de bize yardım etsin. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi, nimet olarak senin bana Rab oluşun yeter. İftihar olarak benim sana abdoluşum yeter. Kul oluşum yeter. Sen tam benim sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap. Ya Rabbi. Duamız böyle olmalıdır. Asıl dua, bu duadır. Ama, nimet olarak, şeref olarak, Allah'ın bize Rab oluşu yeterdir. Bizim O'na kul oluşumuz, abd oluşumuz yeterlidir bizim için. Ne nimeti, ne de şerefi başka yerde aramak doğru değildir. Eğer, böyle görür, böyle iman edersek, O'nunla, şereflenir, nimetlenmiş oluruz. Nimete ermiş oluruz. Duamızda sen tam sevdiğim gibisin derken bu tam bir hamdır Tam bir şükürdür. Bu tam bir tesbihtir bu. Tam bir tekbirdir. Her ne muamelede bulunursa bulunsun ya Rabbi ben seni seviyorum demektir. Sen güzel yapıyorsun. Sen tam benim sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap. Yani kul Allah'ı severse, Allah da kulunu sever. Kul eğer Allah'ın yaptığını beğenirse sever. Hamd eder, tesbih eder, şükreder. Yoksa yaptığını beğenmediyse, şu niye şöyle, bu niye böyle derse, bana şu muameleyi yaptın ya üzüldüm, sıkıldım derse Rabbini hamd ile tesbih etmemiş olur. Buna beraber işini beğenmemiş olur. Sen benim sevdiğim gibisin dememiş olur. İnşallah bunu söyleyeceğiz, ve söyleteceğiz. Evet. Efendim Yusuf Baran Hocam aleyküm, Sizi gönülden diliyoruz. Allah razı olsun. Gönülden dinleyenler mutlaka o gönül Allah'ın muhabbetine, muhabbetinin tecellisine mazhar olur. Efendim, Bursa'dan Oktay Rim, Sayın Hocam ben Bursa'dan sizi izliyorum. <gülüyor> Çok güzel bir kanal. Allah sizin yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Kardeşimizin gönlü güzel. Eğer gönül güzel olursa, bakış güzel olur. Güzelliği görür. Güzel olan Allah'tır. Güzel olan Allah'ın kelamidir. Evet, öyle burada et i kerimede. Allah'tan daha güzel sözlü kim vardır? Rabbim Allah'tır deyip, Allah'a teslim olup, Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Buyurdu. Evet, eğer... Rabbim Allah'tır diyorsak, Rabbimizin kelamını güzel görüyorsak, ona tabi oluyor, ona teslim oluyor, buna beraber uyup salih amel işliyorsak, güzel olan gönlümüzdür. Gönlümüz, Allah'a iman ile güzelleşmiş demektir. Hamdolsun. Efendim, Makedonya'dan işler. Selamun Aleyküm. Selam. Makedonyalı Muhammed Hüseyin'e uzaktan Uweys Karaniler gibi sevgilisi için ah çeken Allah'ın kulu adım işref efendim bir ah çeker canımdan bu ahımı hisset nur yüzlü canım efendim artık nasıl anlatsam sana uzaklar beni günden güne ah çektir efendim elini öpmek yüzüne yüzüne yakından <gülüyor> bakmak isterim efendim ya rüyama gel seninle konuşayım efendim. Efendim sizden dinlemek istediğim biat hakkında inen fetih suresinde ayet 10 Cenab-ı Mevlam Yedullah Allah'ın eli diyor. Sizin ellerinizin üstünde bir el var. O Allah'ın elidir diyor. Lakin bu ahitleşme Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle oluyor. Onun eli vardı eller üstünde. Hakkın eli nasıl bir el? Bizim zamanımıza göre nasıl idrak edelim? Nasıl şuhud etmemiz lazım efendim? Evet. Saygılarımla efendim. Ellerinizden canım da, başım da, yüreğimle öperim. Allah razı olsun Hı demiş efendim. Biat-ı Resulullah Efendimiz sahabeden alıyordu. Allah ait keriminde o ağacın altında sana biat edenlerin sana biat edenler, Allah'a biat etmiştir." dedi. O sana biat, اِنَلَّذ۪ينَ يُبَيَيُنَكَ يُبَيَيُنَا لُلّٰهِ يَدُوا اللّٰهِ buyurdu. O sana biat edenler, Allah'ın eli, onların eli üzerindedir dedi. Eğer biri Allah'ın Resulüne biat ettiyse, Allah biatı kendisine yapılmış, kabul eder. Elbette ki kudret eli. Biat ederken hangi konuda biat etmişse, o konuda Allah'ın eli, eğer onun eli üzerindeyse, o, o sözü Allah'a vermiş demektir. Biat Resulullah'a olunca böyledir. Aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleri, mürşid-i kâmiller biat alıyor. Kendisine tabi olanlardan. Ne üzerine biat alıyor? Allah'a dost olmak üzere, Allah'a vasıl olmak üzere, Allah'ın cemalini müşahede etmek üzere, hazreti insan olmak üzere, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterip Allah'a yeryüzünde hadife olup Allah'a ayna olmak üzere biat alıyor. Bu biatı nasıl alıyor? Kendisiyle beraber olanlar zaten kendisiyle beraberdir. Biatı öyle alır. Eğer uzaktaysa biatı öyle almaz. Nasıl ki Resulullah Efendimiz sahabeden o ağacın altında biat alırken Hz. Osman orada yok. Sağ elini sol elini üzerine koyup evet, ne diyor? Bu da Osman'ın biatidir. Osman adına biat alıyor. Biz de kardeşlerimiz için Biati böyle yapıyoruz. Evet, burada olanlar ve olmayanlar deyip biati öyle alıyoruz. <gülüyor> Mesele kardeşlerimizin bizi kabul etmiş olmasıdır. Beraber yürümeyi, beraber kul olmayı, avdolmayı, Allah'ın rızasını dostluğunu kazanmayı kabul etmiş olmalarıdır. Bunu kabul ettiklerinde o bu biatı evet gerçekleşir. Sonuçta biati alan evet sahabeden Resulullah Efendimiz'dir. Dolayısıyla olmayanlar içinde, olmayan Hazreti Osman içinde kendisi biatı yapmıştır. Onun adına biat etmiştir. Biat manevi olarak böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla kardeşlerimiz kabul ettiğinde bu biatları da olmuştur. Allah'ın eli onların eli üzerindedir dedi. Ne demek? Onlar Allah'ın rızasını istedi ya, Allah onlara bu konuda yardım edecek. Allah'ın kudret eli, evet, onların eli üzerindedir. Çabası gayreti üzerindedir dedi. Herkese eliyle yaptığının karşılığı vardır buyurdu. Her şey eliyle yapıyor. Evet, Allah'ın kudret eli. Buna beraber Resulullah Efendimizin eli onlar elin, onların eli üzerinde olunca, evet, Allah Resulullah Efendimizi yok saydı. Resulullah Efendimizin Elin, onlar eli, onların eli üzerinde olması, Allah'ın kudret elinin onların eli üzerinde olması demektir aynı zamanda. Yani Allah biatı kendisine yapılmış kabul etti böyle anlayın dedi. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencirci selamünaleyküm diğer TV Aleyküm. çalışanları hocam'a selam hocamı Aleyküm çok selam. seviyorum Allah razı olsun biz de onları çok seviyoruz. Batman'dan Berivan Demir ben sizi çok seviyorum ve sizi bırakmak istemiyorum ve sizin de beni bırakmanızı istemiyorum. Şu an gerçekten sizin duanıza ihtiyacım var. Bana dua ederseniz çok sevinirim. Etmez miyiz? Nasıl etmeyiz? Allah razı olsun. Allah yardımcısı olsun inşallah. Allah bizi kendisine layık kul abde eylesin inşallah. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Fahriye Özkan. Selam hocam nasılsınız? Afiyetesinizdir inşallah. Size ve sizi sevenlere selam ve sevgilerimi yolluyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Kardeşimizin de Allah razı olsun inşallah. Hem de onunla kardeşimizin soruları vardı efendim. Evet. Efendimize sonsuz selam ve saygılar size sorum olacaktı. İnsan gece uyumadan önce o günün hesabını yaparken artılarımız varsa dahi eksilerimiz varsa o artıların bir ehemmiyeti kalır mı? Elbette ki. Gün boyu eksilerimiz de olur, artılarımız da olur? Allah artılara bire on veriyor. Sevaba, hayra, güzelliğe bire on veriyor. Ama yanlışı birebir kabul ediyor. Bu durumda yanlışların değil güzelliklerin değil, yanlışların ehemliyeti olmuyor. Güzellikler karşısında. Bunu böyle anlamak gerekir. Böyle iman etmek gerekir. Bir Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir yanlış yaptığınızda, bir günah işlediğinizde peşinde bir sevap işleyin, onu silin dedi. Çünkü kalbe bir leke gelir dedi. Günah işlediğinizde. Bir sevap işleyip, onu silin dedi. Allah sevabı en az böyle 10, bire 700, bir de hesapsız veriyor. Ehemliyeti olmaz mı? Böyle düşünmek e, hayrı, güzelliği yok saymaktır. Bu şeytanın hilesidir. Asla buna taviz vermemek gerekir. Günahımızı Allah ile aramıza koymuyoruz. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Yanlış varsa buna beraber güzelliklere devam ediyoruz. Yanlış yaptım, güzel yapanın bir ehemliyeti yok demek e, tamamen e, şeytana ait bir fikir, bir düşünce, bir vesvese olmuş olur. Onun için asla ona taviz vermiyoruz. Hatamız, yanlışımız, günahlarımız ne olursa olsun daima Tevbe halinde, daima güzel yapmak için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Evet, güzellikler, kötülükler hissiyler buyurdu Resulullah Efendimiz. Efendim devamla demiş, bölgece içinde bulunduğumuz bu kargaşa ortamında Allah'ın Zülcelali ve ikram ismiyle düşünürsek, bu olaylar karşısında duamız nasıl olmalı ki Allah'ın ikramını görelim? Duamız nasıl olmalıdır? Duamız, duamızın doğru olabilmesi için, önce doğru anlamak gerekir. Eğer, bölgemiz, İslam alemi, Müslüman beldeler, memleketler, kan gölüne dönmüşse, Müslümanların, müminlerin kanı dökülüyorsa, kadınların, çocukların kanı dökülüyorsa, perişan olmuşlarsa bir sorun var. Sorun bütün müminlerde, eksik bütün müminlerde. Kimse kendini bunun dışında tutamaz. Önce sorun, Allah'tan yüz çevirme sorunumuzdur. Onun için söylüyoruz, dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Allah dünyayı yaratmışsa bir muradı vardır. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. İnsanı kendisi için kendisini abd olsun diye yaratmış. Ama insan Allah'a abd olmayınca ne olur? Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmemiş olur. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti oraya inmemiş olur. Eğer insanlar Allah'a abd olursa, iman ederse Allah'ın Sevgisini, rızasını, dostluğunu kazanmak için çaba, gayret sarf ederse, hayatını yaşarsa Allah'ın rahmeti, muhabbeti oraya iner. Eğer Allah'tan yüz çevirir, Allah'ı unutursa, sahibini unutursa, abdolluğunu unutursa, Rabbinin vahyinden yüz çevirirse, ben biliyorum derse, bu durumda Allah'ın rahmeti ilmez, Rahmet kesilmiş. Bundan dolayı. Önce bunu böyle anlamak gerekir, sonra dua edeceğiz. Nasıl dua edeceğiz? Ya Rabbi, Senden iman istiyoruz. Evet, ümmet olarak Senden iman istiyoruz. Sana iman etmek istiyoruz. Resullerine iman etmek istiyoruz. Meleklerine iman etmek istiyoruz. Kitaplarına iman etmek istiyoruz. Ahirete iman etmek istiyoruz. Ahireti dünyaya tercih etmek istiyoruz. Evet, duamızın da böyle olması gerekir. Bu sadece lafla olacak bir şey de değildir. Bunun için bir çaba, bir gayret içinde olmamız gerekir ayrıca. Yani insanlara, ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığa imani ulaştırmaya çalışmamız gerekir. Hidayeti taşımaya çalışmamız gerekir. Kendi üzerimizde, gönlümüzde o imani, Allah'a olan muhabbeti, Allah için kularına olan mahlukata olan o muhabbeti insanlara gönlümüzle taşıyıp bunu ikram etmemiz gerekir. O zaman doğru dua etmiş olur, doğru duayı yapmış oluruz. Yoksa sadece dilimizde dua edelim. Hiçbir mana ifade etmez. Yani hiçbir şey yapmayalım. Gerekeni yapmayalım. Allah'ın emrettiği, Resulünün yaptığı gibi yapmayalım. Ya Rabbi şunu şöyle yap. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen elimden sana sığınırım ya Rabbi. Kabul olmayan duadan sana sığınırım. Niye sığınıyor Resulullah Efendimiz Allah'a? Kabul olmayan duadan, kabul olmayan dua ne demektir? Hiçbir şey yapmıyorsun ama ya Rabbi şunu şöyle yap diyorsun. Başka bir emrin var mı? Der Allah. Öyle ya. Niye istiyorsun bunu? Sen ne yaptın ki böyle istiyorsun? Bir de Evet, mümin olarak, Müslüman olarak böyle bir sorunumuz var. Sürekli dua ediyoruz. Lafla dua ediyoruz. Ya Rabbi şunu şöyle yap. Allah ne yaptığını biliyor. Sen ne yapman gerektiğine bak. Sen ne yapman gerektiğini biliyor musun? Yapıyor musun bunu? Yok. Sadece Ya Rabbi şunu şöyle yap. Evet, böyle bir duadan Allah'a sığınmak gerekir. Onu yap, bir söyle. Yani fiilin de 10 tane yaptığında bir seferde Ya Rabbi ben böyle istiyorum. Bunu böyle yap deme yüzümüz olsun. Yoksa böyle evet, yüzüzce bir dua. Evet, elimizi açıyoruz. Ya Rabbi Filistin'i kurtar. İsrail'in Yahudi'nin zulmünden kurtarmıyor. Ya Rabbi ne diyoruz? İsrail'i kahret. Amerika'yı kahret. olmuyor Müslümanlar kahroluyor. Kana boğuldu. Böyle devam edersek boğulmaya devam eder. Kan bu tarafa doğru geliyor. Ya o fiili duamızı ortaya koyarız, çabamızı, gayretimizi ümmet olarak, Müslümanlar, müminler olarak tavrımızı koyar, gerekeni yapar, duamızı yaparız, ya da dua zaten kabul olmaz. Böyle bir duadan aynı zamanda Allah'a da sığınmak gerekir devamla izlenimiz Kur'an'ı okurken bazı ayetlerde geçmiş olaylar anlatılıyor. Ya biz o durumda değilsek, bize mesela bazı kavimlerin helak oluşları anlatıyor. Bu ayeti okurken duamız nasıl olmalı? Evet. Hiçbir ayet yoktur ki biz onunla muhatap olmamış olalım. Allah geçmişteki kavimlerin helakını anlatırken bunun sebebini, gerekçesini beyan ediyor. Ne buyuruyor? Onlar peygamberlerini dinlemediler. Peygamberlerine karşı geldiler. Peygamberlerine itiraz ettiler. Değil mi öyle? Bütün kavimler bundan dolayı helak olmadı mı? Bundan dolayı helak oldu. Bak hepimiz muhatapsız. Muhatap olmadığımız hiçbir ayet yoktur. Bakacağız. Biz de peygamberimize karşı geliyor muyuz, Gelmiyor mıyız? Ona itiraz ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Evet, dolayısıyla her anda bu ayetlerle muhatabız. İtiraz ettiğimizde onların durumuna düşüyoruz. Fert olarak gazabı hak ediyoruz. Toplum olarak yaptığımızda toplu halde gazabı hak ediyoruz. Evet. Geçmişteki ümmetler gibi Allah ümmeti Muhammed'i helak etmedi. Toptan helak etmiyor ama böyle. Bu şekilde helak ediyor mu? Helak oluyor mu şu anda? Nerede Müslüman bir belde varsa, memleket varsa dedim? Kan gölüne dönmüş. Evet. Bunun sebebi Peygamberimizi dinlemediğimizden, onun getirdiği vahyi anlamaya tenezzül etmediğimizden dolayıdır. Ahiretimizi dünyanın önüne koymadığımızdan, ahireti dünyadan daha çok sevmediğimizden dolayıdır. Dolayısıyla yeryüzünde her ne varsa hepimizin orada bir sorumluluğu vardır. Duamız da olmalıdır. Evet. Dua insan Allah'a abdolsun diye. Allah onu yaratmıştır. Güzel yapsın diye. Güzel yapıp kazansın diye yaratmıştır. Güzellik bu mudur? Müminlerin, Müslümanların güzelliği böyle midir? Birlik yoksa, beraberlik yoksa, yardım yoksa, kardeşlik yoksa, sevmek yoksa Sorun var. Mümin oluşumuzda sorunumuz var. İşte birbirimizde bu muhabbeti, bu imanı ikram etmemiz gerekir. İkram etmek demek e, nasıl bir şeydir? Eğer seversek ikram ederiz. Allah için seversek, bu Allah'ın gurudur. Bu mümindir. Bu Rabbim Allah'tır diyor. Deyip seversek ikram ederiz. Elimizle de elimizden geleni yaparız. Evet. Sevgi ispat ister çünkü. Evet. Efendim Fahriye Üskan son olarak alan huzuruna yani namaza duracağımız niyetiyle adres almaya giderken yüzleri edepten ve korkudan sararan sahabelerden ve veli kullardan olmak ümidi ve dileğiyle iyi akşamlar. Dualarda buluşmak dileğiyle adımı çırak dervişiniz olarak okursanız sevinirim. Allah razı olsun. Eğer onlar abdest alırken yüzleri sarardıysa neden? Namaza duracakları için yani miraca çıkacakları içindi. Huzuruna çıkacakları zat kendilerini yaratan Rableridir. Bunun şuurunda olup buna iman ettikleri içindi. Allah hepimize böyle bir iman, böyle bir şuur, böyle bir gönül hali ihsan eder, ikram eder inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Kahraman Maraş'tan Abdullah Marangoz. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm Programınızı tesadüf olarak gördüm ve izliyorum. Hocam sorulan sorulara çok güzel ve tatmin edici cevaplar veriyor. Allah sizlerden razı olsun. Benim sorum sakal bırakmanın ve kesmenin dini hükmü ile ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Programınızda başarılar dilerim. Saygılarımla hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Allah sakal hakkında e, herhangi bir vahiy indirmemiştir. Ama Resulullah Efendimiz buyurdu ki kadınları saçla, örgülü saçla süsleyen erkekleri de sakal ile süsleyen Allah'a hamdolsun dedi. Bu durumda kadınlarda saçı, erkeklerde de sakal Resulullah Efendimiz süs olarak beyan etti. Onun için ne bırakınca bir şey kazanıyor ne de tıraş edince bir şey kazanmaz. Eğer Resulullah Efendimiz'in sakalı vardı denirse zaten Arabistan'da o adetti zaten. Herkesin, bütün erkeklerin sakali vardı. Eğer biri sünnettir diye bırakırsa, evet Resulullah Efendimiz'in yaptığını yaparsa, kazanır. Ama başka biri de, başka türlü sakalini bırakırsa, bir şey kazanamaz. Resulullah Efendimiz'e uyduğu için kazanır. Gönül hali, ona uymak olduğu için kazanır. Evet, sakali, böyle anlamak gerekir. Herhangi bir e, sorumluluğu yoktur, cezası da yoktur. Dolayısıyla herhangi bir sevabi de yoktur ama sünnet olarak yapınca Resulullah Efendimiz'e tabi olma derdiyle yapınca kazanıyor. Gönül itibariyle kazanır. Evet. Efendim Almanya'dan Muhteber abla, pankreas, böbrek üstü bezlerim çalışmıyor. Doktor içinde domuz maddesi olan bir ilaç verdi. Başka alternatif de yok. Bu ilacı kullanmamda bir sakınca var mı? Alimlerimiz bu konuda e, haram olan şeyden şifa olmaz demişler. Ama biz öyle söylemiyoruz. Allah ayet-i kerimede buyurur ki Allah leşi, kani, domuz eti haram kılmıştır. Ama mecbur kaldığınızda aşırı gitmemek kaydıyla bundan yiyebilirsiniz dedi. Mecbur kaldığınızda Ayet var, hüküm var yani ortada. Bu durumda hasta buna mecbur midir? Elbette ki mecburdur. Mecbur kalınca leşi, kanı, domuz etini yiyebilir mi? Yiyebilir. Allah söyledi, bu durumda herhangi bir mahsuri olmaz, mecbur kalmıştır. Elbette ki ilaçını kullanır, herhangi bir sorun da olmaz. Efendim bir izleyicimiz, sünnetle nafile arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? Sünnetle nafile arasında. Nafile demek bizim Türkçe'de anladığımız nafile kelimesi e, manasında değildir. Nafile boş demektir. Türkçe'de ama Arapça'da nafile e, orada kullanıldığında diğerleri manasındadır. Öbürleri, diğerleri. Sünnet, Resulullah, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti demektir. Adet, adeti böyle yapmaktır, o böyle yaptı dediğimizde ona sünnet diyoruz, Resulullah Efendimiz'in yaptıkları. Nafile diğerleri demektir. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Perşembe-Pazartesi günleri oruç tutardı, bu sünnet. Perşembe-Pazartesi günü oruç tutmak sünnettir. Buna beraber Davud Aleyhisselam'ın da orucu var, o da bir gün tutar, bir gün tutmaz diyor. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Eğer bir gün tutup bir gün tutmasak, bu sefer Davud Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Ama her gün oruç tutmak istiyoruz. Ya da iki gün tutup üç gün tutmuyoruz, bir daha iki gün daha tutuyoruz desek ne olur o zaman? Perşembe, pazartesi orucu olmuş olmuyor, sünnet olmuş olmuyor. Diğerlerinden sayılmış olur. Yani hem perşembe tutsak, hem pazar tesli tutsak, hem de cuma günü tutsak, hem de salı günü oruç tutsak. Perşembe ile pazar sünnet olur. Cuma ile salı günü de diğerlerinden olmuş olur. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Diğer ibadetler yani. Diğer ibadetleri de Resulullah Efendimiz kendisi yapmamıştır. Kendisi yapmışsa o sünnettir. Yapın demişse veya yapıldığında bu güzeldir demişse, yapıldığında onu uygun görmüşse o da diğer ibadetler demektir. Nafile. Evet, nafile diğerleri demektir. Evet Resulullah Efendimiz kendisi yapmışsa sünnet ama yaptırmışsa Yapılmasını güzel görmüşse, hoş görmüşse ya da yapıldığında sessiz kalmışsa o da diğer ibadetler olmuş olur. Aradaki fark budur. Efendim başka bir izleyicimiz, evet. Müslüman bir mezhep seçmek zorunda mı? Seçmeliyse delilleriyle bana cevap yazarsa, yazar, yazar mısınız demiş efendim. Ben söyleyeyim, arkadaşlar da cevap yazsın ona. Bir Müslüman mezhep seçmek zorunda mıdır? Mezhep e, mezhep zaten yol demektir. Yolu yürümek demektir. Yolu yürümek. Yürünen yol demektir mezhep. Gidilen yol. Kim gitmiş yolu? Alim gitmiş. Alim Kur'an'dan, sünnetten ihtihad etmiştir. Yolu belirlemiştir. Kendisi yolu yürümüştür. Onla beraber de onun arkasında yürüyenler de onun yürüdüğü yolda yürümüştür. Bu mezheptir. Yol Herhangi bir yola tabi olmak zorunda mıydır? Arkadaş öyle soruyor. Bir mezhebe uymak zorunda mıydır? Bir mümin, bir Müslüman. Eğer yoru biliyorsa uymak zorunda değildir. Yani birinin yoluna uymak zorunda değildir. Çünkü yoru biliyor. Kur'an'ı biliyorsa, sünneti biliyorsa, bütünüyle biliyor, bundan hüküm çıkarabiliyorsa, ne yapması, nasıl yapılması gerektiğinin nasıl yaşanması gerektiğini biliyorsa, bu durumda birine uyması gerekmiyor. Yolu biliyor çünkü. Ama bilmiyorsa, yolu nasıl gidecek? Sırat-ı müstakim, sırat yol demek. Yolu yürümesi gerekir. Ya bir alimle beraber, bir alimin arkasında yürür, buna mezhebe tabi olmak denir, buna meşrebe uymak denir, tarikata girmek denir. Eğer yolu biliyorsa gerek yok. Bilmiyorsa, Evet, ne yapması gerekir? Mutlaka bir mezhebe uyması gerekir. Yoksa kendi kendine ben durayım, ben İslam'ı yaşıyorum demek ki olmaz. Yolu yürümesi gerekir. Aynı şey tarikat için geçerlidir. müşid Kamil'e tabi olmak için geçerlidir. Yani Allah'a giden yolu biliyorsa buyursun, yürüsün. Ama bilmiyorsa yolu bilen biriyle, yolu gitmiş gelmiş biriyle yürümesi gerekir. Evet, bunu böyle anlaması gerekir. Kendisi yoruyu bilmiyorsa, bir yoruyu bilene ihtiyacı vardır. Yoruyu biliyorsa ihtiyacı yoktur. Uyması gerekmez yani. Mecbur değildir, gerekmez. Biliyorsa zaten uyması yanlıştır. Kendisi yoruyu biliyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz, ikindi namazından sonra sünnet kılınır mı? Allah razı olsun. İkindi namazından sonra Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, rivayetlere göre namaz kılmamıştır. Neden kılmamıştır? Kılmamışta bir sebebi vardır. Ya da böyle herkesin gördüğü yerde namaz kılmamıştır. Denmiştir yani. Böyle söylenmiştir. Ee, güneşe tapanlar, güneş batarken, güneşe secde ettikleri için ikindinin farzından sonra Resulullah Efendimiz böyle sünnet, nafile, aynı şekilde e, namaz kılmamıştır. Böyle onlara benzememek için. Niyetleri düzeltecek ya, ondan dolayı. Yani bununla beraber kılınır mı diye soruluyor. Resulullah Efendimiz kılmadığına göre kılınmaz demektir. Böyle olsun bu da. Efendim Konya'dan Kamile üçer, biri bizi kızdırırsa onun karşısında nasıl durmamız gerekir? Evet. Biri bizi kızdırırsa Allah'ın hesabını yapacağız. Eğer bizi kızdırırken Allah'a ters düşüp Allah'ı da kızdırmışsa tavrımız farklı olmalıdır. Mutlaka uyarmak gerekir. ikaz etmek gerekir. Evet. Böyle yapmakla eğer biz ona kızdıysak imanımızla beraber bu durumda mutlaka Allah'ın da Rabbine ters düşmüş, Allah'ın da gazabına uğrar o haliyle. Rahmetten mahrum kalır. Uyarıp ikaz etmek gerekir bir kul olarak. Bu Allah'ın emrine ters. Bu Allah'ın Resulüne ters. evet Bu durumda şeytana tabi oldun, şeytana uyuyorsun. Bunu böyle yapma kardeşim demek gerekir. Bir kardeş olarak söylemek gerekir. Karşımızdakinin anlaması gerekir ki biz onu düşünüyor, o kazansın, kaybetmesini istiyoruz. Uyarıp ikaz etmek gerekir. Eğer beşeri olarak bir yanlış yapmışsa, zahiri olarak bizi kızdırmışsa, evet yapmamız gereken şey, aynı şekilde Allah'ın sevdiği gibi. O anlasın diye, belki güzellikle uyarıp ikaz etmek gerekir, sonra af etmek gerekir. Yetmez. Mümkünse bir de ona ikramda bulunmak gerekir ki kazanalım. Mesela bir bedevi geliyor, sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz diyor, geldi. Resulullah Efendimiz namazdan çıktığında yanında iki deve getirmiş. Resulullah Efendimiz'in o cübesini çekti. Çektiğinde o kadar hızlı çekti ki cübesinde arkadan. Boğazında iz bıraktı Kızartı boğazını. Diyor dedi ki ganimet mallarıdır. Dedi ki o mallar senin baban malı değil. Bana da vereceksin. Diyor Resulullah Efendimiz daha bu arada tabii birden diyor kızdılar ama Resulullah Efendimiz eliyle işaret etti. Durun dedi. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki ona Şimdi senin bu yaptığın hareket yanlış bile hareketti. Böyle bir durumda senin benden özür dilemen gerekiyor. Bak cübemi çekti, bak boğazım kızardı. Önce terbiyeyi öğretiyor, edebi öğretiyor, istemeyi öğretiyor. Senin diyor benden özür dilemen gerekir. Diyor Bedevi dedi ki ben özür dilemem. Diyor Mustafa Efendimiz, peki dedi. Ne istiyorsun? Diyor dedi bir deveme boğdayı yükle, birine de arpa yükle. Resulullah Efendimiz işaret etti sahabeye, develeri götürün, birine boğdayı yükleyin, birine de hurma yükleyin. Hurma arpanın on katı kadar daha değerli. Diyor, sahabe bu arada zaten ona saldırmamak için kendini zor tutuyor tabi. Götürdüler, yüklediler, deveyi getirip teslim ettiler. Adam aldı, yürüdü, teşekkür bile yetmedi. Bedevi diyor gitti, bir süre sonra geri geldi. Ne kadar yol gitmişse, bir iki saat sonra. Yol geldi, develeri beraber gelmiş. Diyor dedi ki, ben anladım ki sen Allah'ın Resulü'sün. Ben giderken düşündüm. Eğer sen isteseydi bunlar, bu sahabeler kast ediyor, bunlar beni burada parçalardı. Hem size karşı saygısızlık yaptım, hem yanlış yaptım. Hem siz bana ikramda bulundunuz. Bunu ancak bir peygamber yapar. İman ediyorum. Sen Allah'ın Resulüsün deyip kelime-i şehadet getiriyor. Tabii ki bu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği ve sevindiği şeydir. Birinin iman etmesi. Sonra diyor gittikten sonra diyor Resulullah Efendimiz sahabeye dönüp dedi ki eğer ben de sizin yaptığınız gibi yapsaydım onu cehenneme göndermiş olurduk. Ama mesela bu tavrım ona iman ettirdi. Demek ki doğru tavır bu tavırmış. Biz de Allah'ın sevdiği tavırı göstermemiz gerekir. Biri bizi kızdırdığında, biri yanlış yaptığında. O kazansın, varsın. Biz nefsimiz üzülmüş olsun, sıkıntı duymuş olsun. Ama biz o sıkıntıyı Rabbimiz için yuttuğumuzda onun Allah'ın ayet kelimede buyurduğu gibi onlar kötülükleri iyilikle savarlar. Kötülüğü iyilikle karşılar. Müminler. Allah onları övüyor. Allah'ın övdüğü, sevdiği kullardan olmak için bizim de Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapmamız gerekir. Kötülüğü iyilikle savup, kötülüğü iyilikle karşılamamız gerekir. Biri bizi kızdırınca onu muhabbetle karşılamak bambaşka bir şeydir. Tebessüm edip onu şakaya almak, evet o andaki o sıkıntıyı giderir. Bu bir gönül meselesi, e mutlaka böyle imanımızla hareket edip konuşmamız düşünmemiz gerekir. Evet. programımızın da sonuna gelmişiz. Evet. Başka söylemek istediğiniz varsa efendim. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. <gülüyor> Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin. Allah bizi Allah'ın nazarıyla nazar eden kullarından eylesin. Amin. Resulünün nazarıyla nazar eden kullarından eylesin. Amin. Resulüne tabi olan kullarından eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır deyip, salih amel işleyip, Allah'a itaat eden kullarından eylesin. Allah'ı seven, Allah için seven kullarından eylesin. Amin. Allah bizi haktan yana, Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olanlardan eylesin. Amin. Bunun için elinden her ne geliyorsa bunu da yapanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi şeytanın adımlarına uyanlardan eğlenmesin. Amin. Şeytan ile bakıp, şeytan ile görenlerden, şeytanın anladığı gibi, şeytanın anlamamızı istediği gibi anlayanlardan eylemesin inşallah. Amin. Allah bizi şeytana avdolanlardan, Kur olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi şeytanlaşmış insanlardan eylemesin. Şeytanın vazifesini yapan insanlardan eylemesin. Amin. Allah'tan başka tarafa davet edenlerden eylemesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arzu ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda efendimize kalan sorularımızı inşallah yönelteriz. Buruşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'mize amanet olunuz efendim.